Resulullah aleyhisselam Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra bugün hangi gündür diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah aleyhisselam teşrik günlerinin ortası değil midir diye sordu. Ve ey insanlar biliyor musunuz siz hangi aydasınız, hangi gündesiniz, hangi beldedesiniz? diye sordu. Dediler ki haram olan ayda, haram olan günde, haram olan beldede izi ya Resulullah. Allah Resulü hac boyunca üzerine basa basa, tekrarlaya tekrarlaya aynı şeyleri ne buyurdu. İşte kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız da Rabbinize kavuşacağınız güne kadar, şu ayınızda, şu beldenizde, şu gününüzün haramlığı, kutsallığı, dokunulmazlığı gibi birbirinize haramdır. Beni iyi dinleyiniz, dikkat ediniz. Sakın zulüm yapmayınız. Müslüman, bir kimsenin malı, kendisi gönülden koparak vermiş olmadıkça, başkasına helal olmaz biliniz ki cahiliye çağına ait bütün kan mal davaları ve övünmeye vesile olan tüm kibir şeyleri kıyamet gününe kadar şu ayaklarımın altındadır hükümsüzdür kaldırdığım ilk kan davası da Rebiya bin Haris bin bin oğlunun yani akrabamın yakın akrabamın kan davasıdır Haberiniz olsun ki, Cahiliye çağına ait, Bütün riba, Faiz alacakları kaldırılmıştır. Yüce Allah, ilk olarak, Amcam, Abbas bin Abdüluttalib'in, Riba alacağını kaldırmaya hükmetmiştir. Ana paralarınız sizindir. Ne bundan fazlasını isteyip, Zulüm ve haksızlık ediniz, Ne de, Hakkınızdan aşağı alıp, mazlum durumuna düşünüz. Biliniz ki, zaman, Allah'ın göklerle yeri yarattığı gündekine, benzeyen şekline, eski haline dönmüştür, buyurdu ve, aslında, ayların sayısı, Allah katında, Allah'ın kitabında, ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri, on iki aydır. Onların dördü haram olanlardır. İşte bu en doğru hesaptır. O haram olan aylarda kendinize zulmetmeyiniz mealindeki ayet okudu ve hutbesini şöyle sürdürdü. Dikkat ediniz. La terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'dı. Benden sonra Kafirlik devrine dönmeyiniz. Birbirinizin boynunu vurmayınız. Haberiniz olsun ki şeytan kendisine tapılmaktan umudunu kesmiştir. Fakat o sizi kandırıp azdırmak için aranızda bulunacaktır. Kadınlar hakkında yüce Allah'tan korkunuz.'' ''Siz onları ancak Allah'ın bir emaneti olarak aldınız.'' Ve kendileriyle evlenmeyi de, Yüce Allah'ın kelimesi, Ve müsaadesiyle helal edindiniz. Kimin yanında bir emanet varsa, Onu emanet edene teslim etsin. Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Bunları burada bulunan, Bulunmayana da ulaştırsın. Olabilir ki, Ulaştırılan, işitenden daha çok yararlanır. Ey insanlar! Dikkat ediniz! Sizin Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Şunu da iyi biliniz ki, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, Beyazın karaya, siyahın beyaza, takva hasletinden başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Abdullah bin Abbas'a göre Allah Resulü'nün üzerine basa basa defaatle tekrarladığı bu hutbeler Resulullah'ın ümmetine vasiyetiydi. O yüzden üzerine basarak Allah aşkına tebliğ ettim mi? Allah aşkına tebliğ ettin mi diye tekrar tekrar sorduktan ve tebliğatına yüce Allah'ı da şahit tuttuktan ve bunları burada bulunanların bulunmayanlara da ulaştırmalarına tembi buyurduktan sonra halk ile vedalaşınca bu veda haccıdır dediler. On sekizinci gün Hicri 13 üç zilhicce on Miladi 10 Mart 632 Salı günü Mina ebtah arası. Resulullah aleyhisselamın azatlı kölesi Ebu Rafi, Resulullah aleyhisselam ve ev halkının yiyecekleri ve eşyalarıyla görevli bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam emretmediği halde Ebu Rafi, Allah'tan olacak ki kendiliğinden gidip Resulullah Aleyhisselam'ın çadırını ebtahta kurmuştu. Orası Mekke'den çıkışa elverişli kolay bir yerdi. Resulullah Aleyhisselam gelip orada istirahat buyurdu. Oraya indi. Allah Resulü Mescidi i Mina'dan Hayz Muhassab'da bulunduğu sırada Müslümanlara şöyle hitap etmişti. Allah yüzünü aydınlatsın, Neşelendirsin o kişinin ki, Sözlerimi ezberler, Sonra da onu işitmemiş olanlara ulaştırır. Olabilir ki, Onu anlayan anlamayana taşır. Olabilir ki, Onu anlayan kendisinden daha iyi anlayana taşır. İyi biliniz ki, Üç şey, Mü'min ve Müslümanların kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz. 1- Allah'a ihlas, samimiyet üzere amelde bulunmak. 2- Müslüman olan amirlere nasihat ve itaat etmek. 3- Müslümanların cemaatine itikat ve salih amelde tabi olmak. Resulullah aleyhisselam öğle ikindi akşam ve yatsı namazlarını muhasapta kıldıktan ve gecenin başlangıcında yatıp biraz kestirdikten sonra kalktı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha Medine'den gelirken şerifte bayanlara özel aylık hali oluşmuştu. Muhassabda bulunduğu gece ya Resulullah halk umre ve hac ile dönüyor. Ben ise yalnız hac ile dönüyorum demişti. Allah Resulü sen Mekke'ye geldiğimiz gecelerde tavaf yapmamış mıydın diye sorunca Ayşe annemiz hayır dediler. Resulullah Aleyhisselam öyleyse kardeşinle Tenime git de umre niyetlen. Yapacağınız tavaflardan Sonra sizi ben burada beklerim buyurdu. Hz. Ebu Bekir'in oğlu Ayşe'nin abisi kardeşi Abdurrahman bin Ebu Bekir Hz. Ayşe'yi devesinin terkisine bindirip tenime götürdü. Bugün hala ismi Ayşe Mescid olarak meşhur olan yer bundan dolayı meşhur. Hazreti Ayşe orada umreye niyetlendi. Muhassab'da bulunduğu sırada Dönüp Resulullah'ın yanına geldi Müslümanlar Muhassaptan her tarafa Dağılıp gitmeye yeltenince Peygamberimiz Aleyhisselam Sakın Son varacağı yer Beytullah olmadıkça Hiçbir kimse bir yere gitmesin Buyurdu Yalnız namazsız halde bulunan Kadınlara müsaade etti On dokuzuncu gün Hicri on dört Zilhicce on Miladi 11 Mart 632 Çarşamba Mekke Resulullah Aleyhisselam 14 Zilhicce Çarşamba günü sabah namazından önce Beytullah'ı tavafa gideceğini ashabına ilan etti. Bineğine bindi, Beytullah'a gidip veda tavafını yaptı. Resulullah Aleyhisselam'a bir zat Mekke'de kalmak için sormuştu. Resulullah Aleyhisselam, Mekke, kalma yeri değildir. Muhacirin hac ibadetlerini yerine getirdikten sonra, Mekke'de kalacağı müddet üç gecedir, buyurdular. Özellikle bizim Türk hacılarımızın, hacdan sonra Mekke'de kalmayı netlendirdikleri zaman, bu hadisi hatırlamaları çok faydalı olacaktır. Çünkü haccın o feyz ve rahaveti üç günden sonra insanlar için zor olabiliyor. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh Veda Hac'ında Resulullah ile birlikte bulunuyordu. Öyle bir hastalığa, ağrıya tutuldu ki ondan ancak ölmekle kurtulabileceğini sanıyordu. Resulullah aleyhisselam onun ziyaretine gitti. Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah'ı görünce ağladı ve ya Resulallah hicret edip ayrılmış bulunduğum bir yerde öleceğim dedi Resulullah aleyhisselam hayır hayır ey Sa'd inşallah ölmeyeceksin buyurdu elini onun alnına koydu yüzünü göğsünü ve karnını sığadı Saad bin Ebi Vakkas Resulullah Aleyhisselam'ın elinin serinliğini kalbinde hemen hissetti. Resulullah Aleyhisselam Saad bin Ebi Vakkas'a Sen kalbinden hasta bir adamsın. Sakiflerin kardeşi Haris bin Keled'e doktorluk yapan bir adamdır. Medine'nin ac hurmasından yedi tane alıp onları çekirdekleriyle birlikte ezerek macun yapsın. Sonra da onu sana içirsin buyurdu. Saad bin Ebi Vakkas, Ya Resulallah, hicret edip ayrılmış bulunduğum bir yerde, ben de Saad bin Havle'nin öldüğü gibi öleceğim diye korkuyorum. Benim şifa bulmam için Allah'a dua et. İnsan hicret edip ayrılmış bulunduğu bir yerde ölmeyi istemez değil mi? dedi. Resulullah aleyhisselam evet buyurdu ve Allah'ım sağda şifa ver diyerek dua etti. Saat bin Ebi Vakkas ya Rasulallah. arkadaşlarım buradan gidecekler de ben hicret edip çıkmış olduğum bir yurtta ölüp onlardan geride mi kalacağım dedi. Resulullah aleyhisselam hayır sen geride kalmayacaksın. Allah'ın rızasını umduğun dereceni arttıracak ve yükseltecek bir takım ameller işleyeceksin. Umarım ki sen ölmeyip geride kalacak çok yaşayacaksın. Müslüman topluluklarına yararın, zalimlere ise zararın dokunacaktır buyurdu. Allah'ım sağda şifa ver ve onun hicretini tamamla Allah'ım ashabımın hicretlerini tamamla onları izleri sıra geri döndürme diyerek yalvardı Sa'd bin Havlen'in ölümüne de üzüldü Sa'd bin Evvakkas ya Resulallah hastalığım gördüğünüz ağır dereceye varmış bulunuyor ben ise servet sahibiyimdir pek çok servetim vardır. Bir kızımdan başka varisimde yoktur. Servetimin tümünü tasattuk edip yoksullara dağıtayım mı diye sordu. Resulullah aleyhisselam, hayır. Malının tümünü tasattuk etmen doğru değil buyurdu. Saad beni bir Vakkas, Üçte ikisini tasattuk edeyim mi diye sordu. Allah Resûlüne desin. Hayır buyurdu. Hayır, hayır. Saad bin Ebi Vakkas, üçte birini peki ya Allah diye sordu. Üçte bir, üçte bir de epeyce şeydir. Fazlatır, çoktur. Ey Saad, senin varislerini zengin bırakman, onları aç bırakıp, halka avuç açtırmandan hayırlıdır. Muhakkak ki, sen Allah'ın hoşnutluğunu arayarak yapacağın bir tasattukla da ecir ve sevaba erersin. Servetinden harcadığın şey senin için sadaka olur. Aileni geçindirmen senin için sadaka olur. Ev halkını geçindirmen senin için sadaka olur. Hatta ey sa'd! ''Hanımının ağzına vermiş olduğun lokma da bile sana ecir vardır.'' buyurdu. Resulullah aleyhisselam, ''Doktor Haris bin Keledey'e sadı hurmalarla tedavi et. Vallahi ben onun bunlarla iyileşeceğini umuyorum.'' buyurdu ve ''Senin yanında şu acı hurmalarından biraz var mı?'' diye sordu. Haris bin kelede evet dedi. Saad bin Ebi Vakkas için hurmayı şöyle karıştırıp pişirdi. Onu tereyağı ile bollaştırdıktan sonra, Saad bin Ebi Vakkas'a içerince, Saad bin Ebi Vakkas bağından boşanır gibi hastalığından kurtuluverdi. Saad bin Ebi Vakkas, hicretin elli beşinci yılına kadar yaşadı. Her yıl servetinin zekatını veriyordu. Vefat ettiği zaman, varislerine 250 bin dirhem bıraktığı rivayet edilir. Allah ondan ve saadet asrını saadet asrı kılan yüce gönüllü asil sahabelerden razı olsun. 20 ve 23. günler Hicri 15 ve 18 Zirhicce 10 Miladi 12-15 Mart 632 araları Perşembeden pazar gününe kadar Cuhve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar veda tavafını yaptıktan sonra hep birlikte Medine yolunu tuttular. Resulullah aleyhisselam Cuhve Gadir-i mevkine konakladı. Oradaki iki ağacın altlarını Temizlettirdi. Semura ağacının üzerine bir elbise gerilerek güneşin sıcağından korunmak üzere Resulullah aleyhisselam için gölgelik yapıldı. Resulullah aleyhisselam orada öğle namazını kıldı. Müslümanlara hitap etmek üzere ayağa kalktı. Allah'a hamdü senada bulundu. O gün kıyamet gününe kadar olup bitecek şeyleri hiçbirini bırakmaksızın haber verdi boğaz ve nasiyatta bulundu. Sonra da, ''Ey insanlar! Bilesiniz ki, ben de ancak bir insanımdır. Çok sürmez. Yüce Allah'ın elçisi bana gelecek ve ben de onun davetine icabet edeceğim. Ben size iki tane ağır emanet bırakıyorum.'' Onların birincisi Yüce Allah'ın kitabıdır ki onun içinde hidayet ve nur vardır. Yüce Allah'ın kitabına sımsıkı sarılınız. Onu tutunuz. İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. ehl Beytim hakkında ''Size Allah'ı hatırlatırım. Ey insanlar! Siz ne üzerine şehadet edersiniz?'' diye sordu. ''Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederiz.'' dediler. Resulullah aleyhisselam ''Sonra?'' diye sordu. ''Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederiz.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam, sizin veliniz, dostunuz kimdir diye sordu. Müslümanlar, bizim velilerimiz, dostlarımız Allah ve Allah'ın Resulüdür dediler. Resulullah Aleyhisselam, ey insanlar, benim müminlere öz nefislerinden önce geldiğimi biliyorsunuz değil mi diye sordu. Evet ya Resulallah dediler. 24-26. gün Hicri 18-20 Zilhicce 10 Miladi 16-18 Mart 632 Pazartesi Çarşamba arası Cuhreden Zülüleyfe'ye olan yolculuk Resulullah Aleyhisselam Zülüleyfe'ye gelip Muharres'te konukladı. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye giderken şecer yolunu tutar. Şecere mescidinde namaz kılardı. Mekke'den dönüp Medine'ye girerken de muarres yoluyla girer. Geceyi vadinin ortasındaki Zülhuleyfe'de geçirir. Sabah namazını eda eder. Sabahleyin Medine'ye hareket ederdi. Allah Resulü Aleyhisselam... Hacdan veya umreden ya da bir gazveden dönerken yüksek bir yere, bir dağ eteğine veya bir bayrağa çıktıkça üç kere tekbir getirir. Sonra da La ilahe illallahü vahdehu la şerikele Lahul mulku ve lahul hamd Ve huve ala kulli şeyin kadir Ey ibuna taibuna abituna sajidun li rabbina hamidun sadaqa allahu va'duh ve nasara abdah ve hazama bir olan allah'tan başka ilah yoktur onun eşi orta yoktur mülk onundur hamd ona mahsustur o diriltir öldürür o hiç ölmeyen diridir hayır iyilik yalnız onun elindedir o her şeye kadirdir biz tövbe edenleriz yola dönenleriz ibadet edenleriz rabbimize hamd edenleriz yüce allah Vadini yerine getirdi, kuluna yardım etti. Toplanmış olan kabileleri tek başına bozguna uğratıp dağıttı diyerek dua eder ve bunu Medine'ye girince kadar tekrarlar dururdu. 27. Gün Hecri 21 Zilhicce 10 Miladi 19 Mart 632 Perşembe Zülhüleyfe'den Medine'ye Resulullah Aleyhisselam Muharres yoluyla Bu dönüşünde de böyle yaptı Medine'yi görünce Üç kere tek bir getirip Duasını tekrarladı Resulullah Aleyhisselam Ev halkının yanına Geceleyin ansızın girmezdi Ya akşam üzeri Ya da sabahleyin girmeyi Adet edinmişti Resulullah Aleyhisselam Medine'ye girince Devesini meşcidin kapısında ıhtırdıktan sonra meşcide girdi. Meşcitte iki rekat namaz kılıp evine döndü. دَعْوَاهُمْ فيها subhanak سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَح۪يَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Yunus Suresi 10. Ayetin tecellisi gibi. Bunların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri, selam, dualarının sonu ise hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur sözleridir. Sevgili dostlar birkaç programa böldüğümüz Allah Resulü Aleyhisselam'ın haccını arz etmiş olduğumuz sohbetimizi tamamladık. Bir başka programımızda bir başka konuyu sizlere arz edebilmek ümidiyle. Hamdolsun Rabbimizin lütfu ve bereketiyle Mekke ve Medine'nin yolu fakire hep açık olduğundan gidip gelme imkanına haiziz. Hacıların ve umrecilerin hizmetlisi olarak yıllardır gidip geliyoruz. Kırkları aştık, zamanları geçtik. Aylar, haftalar Medine ve Mekke'de geçirdik. Allah Resulü'nün bu hatırasına bir binaen vefa olsun ümidiyle de Allah Resulü'nün veda haccı olacak şekilde bir fakir eser hazırlamıştı. O eseri sizlere arz etmiştim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in veda haccı diye dünyanın her yerinden Google Play'de görebileceğiniz bir kitap. Yine Adnan Sensörü, web sitemde diğer kitaplarla beraber görebileceğiniz bir kitap. Allah ayaklarımızı Medine'nin ve Mekke'nin kutlu yolculuğundan ayırmasın, ruhlarımızı da Allah Resulü'nün rehberliğinden, zihnimizi de Kur'an'ın vahiyinin berraklığından koparmasın. Ey kendisinden başka sığınamız olmayan zat! Ey kendisinden başka dermanımız olmayan zat!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 tüm bahaneleri ve temennileri seninle olmak ne büyük izzet ya Rab senden ayrı düşmek ne acı azap ne kötü keder ya Rab sana sığınıyor iltica ediyor sana hicret ediyoruz bizi bizi bize bırakma Allah'ım Ya Rabbi yüreğimi işgal etme pususundayken vesveseler medet Ya Rab medet Ya Rab medet Ya Allah serzenişindeyken sükutu altın bilen gönlüm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 Gerisi namazdan sonra bir nefeslik namaz. Ey gecenin ve gündüzün Rabbi! Ey gizlinin ve açıklananın bilgisi, ezel ve ebed ilminde malum olan Allah! Bize, Dünya ve ahiret saadeti lütfeyle. Rabbim, razı olduğun ömürle bizleri onurlandır. Hakkı hak görerek, doğruyu doğru bilerek, helalden ayrılmayarak, iyilerle hemhal olarak, iyilik yolunda, niyetlerimizi, Hayır eylediğin gibi, akıbetimizi de hayr eyle. Seni çok ama çok seviyoruz Allah'ım. Amellerimizdeki kusurlara bakma, hayatımızdaki noksanlıklara darılma. Lütuf ve inayetine, şefkat ve merhametine kurban olduğumuz Allah'ım, bizi sevkinle bağışla. Şefkatinle esirge, merhametinle yücelt, lütfunla doyur Allah'ım. Bütün peygamberlerinin senden istediği hayırlar istiyoruz lütfeyle. Bize bizden yakın olan Allah'ım dualarımıza icabet et. Amin.